السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفطل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ve arın al batıl baatl an verzuqne ihtinabe ve ce'alna mimmen yestem'unel kavle feyetbe'una ahsene ve edhilna bi rahmetike fi ibadike's salihin allahumma amin bazı kardeşlerimizin iman eden ancak iman etti esasları araştırmak tahkik etmek bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kardeşlerimizden bazılarının soruları geldi bana birkaç gündür bu noktada soruları vardı. İnşallah bugün bu dersimizde bu sorulara tek tek olabildiğince detaylı demeyelim de genel olarak cevap vermeye bu konularda bu kardeşlerimizi aydınlatmaya çalışacağız. Ben aynı zamanda bu konuşmanın kaydını da yapıyorum. Dileyene verebilirim. Bu kardeşler tekrar dinleyebilir, dinlemek isterlerse. İman ettiğimiz zaman... İman ettiğimiz zaman elbette şeytanda boş durmuyor değil mi? Şeytanda boş durmuyor. İman eden ve Allahı razı etme mücadelesi veren bir ferdi iman eden ve Allahı razı etme mücadelesi ona yakın soru kardeş. İnşallah tek tek hepsini hepsini cevaplayacağım. İman eden. Ve iman etme mücadelesi veren, Allah'ı razı etme mücadelesi veren bir ferdi şeytanın soldan yaklaşarak yani dünya ve içindekileriyle kandırması elbette nedir? Oldukça, ne? Oldukça zordur. Oldukça zordur. Allah'ın rızası Allah'ın indirdiği esasların tamamına mutlak bir teslimiyetle mümkündür. Bu esaslara mutlak bir teslimiyet göstermediğiniz zaman... Sizin Allah'ı razı etmeniz mümkün değildir. Fertler ya da toplumlar Allah'ı razı etme adına yola çıktıkları zaman ilk karşılarına kim çıkar? Şeytan çıkar. Çünkü şeytan Allah'a şöyle bir ahitte bulunmuştur. Allah'a şöyle bir ahitte bulunmuştur. Onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Ben onları saptıracağım. Onların çoğunu sen Şükredenlerden bulamayacaksın der şeytan. Böyle bir ahdi vardır Allah subhanehu ve teala'ya. İşte şeytan bu ahdini yerine getirme adına yine şöyle demiştir. Beni azdırman karşılığında yemin ederim ki ben onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun önüne üzerine oturacağım. Onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerine ne yapacağım? Oturacağım. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım diyor Araf suresinde değil mi? Araf suresi 16 ve 17. Onlara yani seni razı etmek isteyenlere, sana ibadet etmek isteyenlere, Rabbim Allah'tır deyip seni razı etme mücadelesi verenlere ben saptırmak için elimden geleni yapacağım. Ya önlerinden yaklaşacağım, ya arkalarından yaklaşacağım. Ya sağlarından ya sollarından. Bir şekilde onlara yaklaşacağım. Şeytanın tuzakları çoktur arkadaşlar. Şeytanın tuzaklarıyla ilgili oldukça geniş bilgiler edinmek isteyen İbnül Cevzi'nin Telbisi'l İblis değil mi? İblisin hileleri. Şeytanın tuzakları isimli ne yapsın? Kitabına baksın. Ancak bizim burada şeytanın tuzaklarından en önemli üzerine duracağımız şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Bu da Hakkı batıl, batılı ise hak göstererek. Sureti haktan yanaşarak. Yani size hak suretinde gelecek. Sırtına, sırtına kuzu postunu geçirmiş kurt görünümüyle gelecek şeytan. Aslı bu kurt. Ama sırtında kuzu postu var. Sırtında ne var? Kuzu postu var. Size hakkı batıl Batılı ise hak gösterme mücadelesi verecek. Derse girerken, Rabb erinel hakka hakkan dedik değil mi? Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göster. Hakkın batıl suretinde gelmesi mümkündür. Hak size batıl suretinde geldiği zaman siz tevhid mücadelesini haricilik olarak isimlendirirsiniz. Siz la ilahe illallah davasını tekfircilik olarak isimlendirirsiniz. Siz... Allah'ın indirdiğiyle hükmetme ve Allah'ın indirdiğine muhakeme olma davasını radikallik, Müslümanlara kafir deme, uç taraflarda gezme olarak görürsünüz. Bakın aslında bunların hepsi haktır. Hak olan nedir? Tevhid davasıdır. Hak olan La İlahe illallah davasıdır. Hak olan Allah'ın indirdiğiyle hükmetme ve Allah'ın indirdiğiyle muhakeme olma davasıdır. Ama şeytan bazı kimselere bu hakkı batıl göstermiştir. Onlar bu hakka karşı haricilik, tekfircilik, radikallik gibi isimler vermişlerdir. Radikallik gibi isimler vermiştir. İşte biz doğamızda ne diyoruz? Rabb'e erinel hakka, hakan. Rabbim bize hakkı hak olarak göster. Bunun tam tersi de vardır. O erinel batıla, batıla. Bize batılı da batıl olarak göster. İşte şeytan sağdan yaklaşarak size batılı hak gösterebilir. Demokrasi şura olarak gösterebilir. Şirk seçimlerine katılmayı maslahat olarak gösterebilir. Allah'ın indirdiğine muhakeme olmamayı daruret olarak gösterebilir. vesaire vesaire vesaire İşte şeytan her daim her daim insanoğlunu hak yoldan çıkarabilmek için hak suretinde mücadele vermiştir. Mesela Samiri bir buzağı icat etmiş şunu dememiş bu Musa'nın ilahı değil. Bu yeni bir ilah. Gelin buna ibadet edin dememiştir. Peki Samiri ne demiş? O icat ettiği ilaha gelin. İşte Musa'nın ilahı budur demiştir. Musa'nın ilahı budur. Yani sizin razı etmeye çalıştığınız ilah var ya işte bu. Gelin buna ibadet edin. İşte günümüzde arkadaşlar şeytan ve dostları selefilik adı altında, ehli sünnet olma adı altında, mutedil olma adı altında, vasat olma adı altında işte hak din budur diyerek aslen şirk olan bir dine, demokrasi dinine bizleri ve çevrelerindekileri davet etmektedirler. Bu mücadele bugün başlamış bir mücadele değildir. Bu mücadele 14 asır önce Mekke'de de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhid davasıyla çıktığı zaman şeytanlar dostlarına hemen vahyetmeye başladı. Şeytanlar dostlarına hemen ne yaptılar? Vahyetmeye başladılar. Muhammed ilginç şeyler söylüyor. Yanlış şeyler söylüyor. Nasıl oluyor da? Nasıl olur da? Bizzat kendi kestiğinizi, elinizle kestiğinizi yersiniz. Allah'ın doğal kılıcıyla öleni yemezsiniz. Siz nasıl olur da? Kendi elinizle kestiğiniz bir hayvanın eti helaldir dersiniz. Bir kaza sonucu, bir hastalık sonucu Allah tarafından ölen insanın, etini, hayvanın etini yemezsiniz şeklinde şüphe tohumları saçtı. Şeytan ve taraftarları. Allah subhanehu ve teala Seyyid Kudub'un ifadesiyle hükmünü yedi kat semanın üzerinden indirdi. Şeytanlar dostlarına vahyederler. Sizinle mücadele etsinler diye. Bakın dikkat edin. Bakın dikkat edin. Mekkeli müşriklerin, siz nasıl olur da kendi elinizle kestiğinizi yersiniz de Allah'ın doğal kılıcıyla, Allah'ın altın kılıcıyla öldürüleni yemezsiniz şeklindeki sözlerine Allah Subhanehu ve teala şeytanın dostlarına vahiy olarak isimlendirdi ve arkasından dedi ki, "Oyn etatumuhum innecum le müşrikun. Eğer siz onlara itaat ederseniz elbette." müşriklerden olursunuz elbette kimlerden olursunuz müşriklerden olursunuz vel hasıl kelam arkadaşlar vel hasıl kelam şeytan sizlerle tevhid ehliyle mücadele etmek için dostlarına devamlı vahyedecektir devamlı ne yapacaktır vahyedecektir bugün yaşadığımız şu zamanda Allah'ın hükümleri tamamen iptal edilmiştir yeryüzünün bir karışında dahi Allah'ın şeriatinin uygulandığı yer kalmamıştır Allah'ın şeriatının uygulandığı yer kalmamıştır Buna karşılık Nebevi davetin öncüleri Bu sorundan dolayı Bütün güçlerini ve enerjilerini Hüküm Allah'ındır Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirdir Ey insanlar Allah'ın hükmüne gelin Allah'ın indirdiğine gelin Allah'ın kitabına gelin şeklinde Davetlerini ne yapmışlar Sadece bu alana yönelendirmişler Ve yeryüzünün tağutları Bundan oldukça Rahatsız olmuşlar Bundan oldukça rahatsız olmuşlar şeytanlar bundan oldukça rahatsız olmuşlar ve hemen dostlarına vahyetmeye başlamışlar hemen dostlarına vahyetmeye başlamışlar şeytanlar dostlarına demiş ki Allah'ın indirdiği ile hükmetmemek küfür değil ki bilakis bu küçük küfürdür hem Hazreti Yusuf da Allah'ın indirdiği hükmedilmeyen bir idarede görev almadı mı bakın Firavun'un meclisinde bir adam vardı Firavun'un meclisindeydi orada yer alıyordu biz de parlamentolara girebiliriz hem hatıp ı Belta kâfirleri dost edindiği halde kafirlere e, vele edindiği halde Resulullah onu tekfir etmedi kab bin Eşref'e suikast düzenlendi Kabine şerefe suikast düzenlendi. Bunun için Muhammed bin Mesleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair kötü sözler kullandı. Biz de İslam'ın maslahatı için, biz de İslam'ın maslahatı için parlamentolara girip, parlamentolara girip ne yapabiliriz? Küfür kelimeleri kullanırız ama bununla kafir olmayız. Gibi veya peki biz bu meclisleri terk edelim de bunlar din düşmanlarına mı kalsın? Ey kardeşim Yöneticileri tekfir etmenin ne faydası var? Ve bunun gibi daha uzatabileceğimiz şeytan dostlarına işte tüm bu sözleri vahyetti. Ve dostları da gece gündüz müminlerle uğraşmak için her oturumlarını bu konulara hasrettiler. Onları ne zaman bir araya gelmiş görsen konuştukları haricilik fitnesinden sakındırma, tekfircilik fitnesinden sakındırma. Bunun adı altında... Kendilerine şeytanın vahyettiğini dillerine devamlı dolamışlardır. Dillerine devamlı dolamışlardır. İşte biz bu dersimizde bu şeytanın, havarilerinin, şeytanın dostlarının sık sık gündeme getirdikleri bazı şüphelere kısa öz ve genel Cevaplar vereceğiz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyen kardeşler şüphelerin giderilmesi isimli kitabımıza baksınlar. Orada 30 ayrı şüpheye ayrı ayrı cevap verdik. Aynı zamanda kitabın ses kaydını da yaptık. Kitap cd'si ile birlikte inşallah piyasaya sürülecek birkaç güne kadar sürüldüğü zaman oradan detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bu şüphelerden ilki şudur arkadaşlar. Tekfir etmenin ne faydası var? Tekfir etmenin ne faydası var? Öyle ki bu şüpheleri onların en alim bilinenleri dahi dillerinden düşürmemektedir. Mesela Suud'da Ali Halebi denen bir kişi Et-Tahzir Min Fitneti Tekfir isimli kitabında der ki Gençler tamam sizin dediğiniz doğru da olsa sizin dediğiniz doğru da olsa bu yöneticilere kafir demenin ne anlamı var ki? Bu yöneticilere kafir demenin ne faydası var ki? Bunu diyen Ali Halevi'dir. Onların en önemli alimlerinden bir tanesidir. Mesela bu yöneticilerin mürted olduğunu kabul etsek dahi bunu söylemenin, bunların kafir olduğunu söylemenin bize ne faydası var? Bu söz Elbani'ye aittir. Et-Tahzir Minfiden Tekfir isimli kitabında. Yöneticiler mürted de olsa, kafir de olsa bunları tekfir etmenin ne faydası var ki? Bunları... Tekfir etmenin ne faydası var ki? Ha Bir başka söz. Bir başka söz. Yöneticilerin kafir olduğunu kabul edelim. Peki bunun yararı ne? Bu sadece fitneyi alevlendirmektir. Bu sözde İbni Hüseymin'e aittir. Bu sözde kime aittir? İbni Hüseymin'e aittir. Yani tekfirin ne faydası var? Tekfir etmenin ne gereği var? Onların bu iddialarına karşı biz diyoruz ki. Bir. innet tekfir. لَهُ فَاِدَتَانِ Mutta Muhakkak ki tekfirin büyük iki faydası vardır. Biri li zatihi, biri li gayrihi olmak üzere iki büyük nesi vardır, faydası vardır. Birinci faydası Allah'ı razı etmektir. Kafirleri tekfir etmenin birinci faydası nedir? Allah'ı razı etmektir. Allah'ın emrine yapışmaktır. Allah'ın emrine yapışmaktır. Allah Subhanahu ve Teala kul ya eyühel kâfirûn. Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ki ey kafirler şeklinde emretmiştir. Yani kafirler demesini emretmiştir. Usul alimleri der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bütün emirler Kur'an-ı Kerim'de geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bütün emirler Buna engel bir karine olmadığı sürece tüm ümmeti bağlar. Yani kafirlere ey kafirler diye seslenmek, onları tekfir etmek, onları asıl vasıflarıyla anmak, onları asıl vasıflarıyla anmak Allah subhanehu ve teala'nın bir emridir. El emru yufidul yücub. Emir ise ne bildirir? Vücubiyet bildirir, vaciplik bildirir. Terki nedir? Haramdır. Terki nedir? Haramdır. Allah subhanehu ve teala, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Muhammed, kul de ki, ya ehlal Mekke, ey Mekke ehli demedi, ya Kureyş, ey Kureyş demedi, bunu emretmedi. Ey Kureyşliler, ey Haşimoğullar, ey Mekke ehli demesini emretmedi. Peki neyi emretti? Eyühe'l kafirûn. Ey kâfirler demesini emretti. Bundan dolayı kafirleri tekfir etmenin birinci faydası Allah Subhanahu ve Teala'nın rızası, Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerine tabi olma adınadır. Allah Subhanahu ve Teala "Femen yekfur bi't-tagut ve yu'min billah faqad istemsaka Kim tağut'u inkar eder, Allah'a iman ederse o kopması söz konusu olmayan bir kulpa yapışmış olur diyor. Bu ayetin tefsirinde Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab diyor ki tavuta küfretmenin manası Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeş Canlı ders tavuta küfretmenin manası nedir? وَمَنْ bit بِالْتَاغُوتُ tavgut. Kim Tağut'u inkar ederse tavuta inkar etmenin manası bir Onun ondan teberri etmendir. Ondan teberri etmendir. İnsan olsun, cin olsun, taş olsun, hacer ağaç olsun fark etmez. Taş olsun, ağaç olsun, ev şecer, ev hacer, ev Ne olursa olsun, tağutu inkar etmek demek ondan teberri etmektir. Ve onun sapıklıkta ve küfür o üzere olduğunu, sapıklıkta ve küfür üzerinde olduğunu, ne yapmaktır? Sapıklıkta ve küfür üzerinde olduğunu ikrar etmektir. Bunu bilmektir. Bundan dolayı da diyor Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab ona buğz etmek bu senin kardeşin de olsa, baban da olsa onu tekfir ettikten sonra nedir? Ona buğz etmektir diyor Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab. Buna dair kavilleri oldukça uzatmak mümkündür. Arkadaşlar Bilinmelidir ki tekfir, şer'i amellerden bir ameldir. Tekfir, şer'i amellerden bir ameldir. Dinin şer'i bir hükmü olup, dünya ve ahiret hükümleri tamamen tekfir hükümlerinin üzerine bina edilmiştir. Dinin bütün hükümleri, iman ve küfre dair bütün hükümleri tekfir hükümleri üzerine bina edilmiştir. Gerek dünyevi, gerek ührevi, hükümler açısından tek, tekfir ahkamının üzerine birçok hüküm bina edilmektedir. Dünya hayatında dostluk, düşmanlık, kal ve kan ve malın haramlığı ya da helalliği veya buna benzer birçok konu tekfir ahkamı üzerine bina edilmiştir. Yine aynı şekilde ahiret hayatında isimler ve bu isimlere bağlı olarak verilecek hükümler de tekfir konusu ile direkt nedir? yakından alakalıdır. Bu noktada Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin çok güzel bir kavli vardır. İman, İslam, küfür ve nifak konuları gerçekten çok büyük öneme haizdir diyor. Allah'ın saadeti ve şekaveti cennet ve cehennemi hak etmeyi bütünüyle bu konulara bağlamıştır diyor. Kim diyor? Ee, i̇bn Recep Elhambeli Cami-ül Ulum ve camil Ulum -Ul Hikem isimli eserinde. Ve kaza İbn Qayyim rahimuhullah İbn Qayyim rahimuhullah İbn Qayyim getiren şartların tamamı onlarla Müslümanların farkını ortaya çıkarmak içindir. Bunlar ise giyimde, tıraş şeklinde, binekle ve diğer konulardadır diyor. Diğer konulardadır diyor. Allah Subhanahu ve teala Enam suresinin 55. ayetinde suçluların yolu belli olsun diye biz ayetlerimizi böyle uzun uzun ne yaptık açıkladık diyor. Ayetlerin uzun uzun açıklanmasının sebebi neymiş? Suçluların yolunun belli olmasıymış. Suçluların yolunun belli olmasıymış. İbni Kayım el-Cevziye bu ayetin tefsirinde Allah Subhanahu ve teala diyor. Kitabında müminlerin ve mücrimlerin yolunu. Her ikisinin akıbetini, her ikisinin amellerini, müminlerin zaferini, mücrimlerin hezimetini, müminlerin başarısını, müşrik, mücrimlerin başarısız olmasını uzun uzun kitabında ne yapmıştır? Anlatmıştır diyor İbn-i rahmetullah. Ömer bin Hattab şöyle diyor. İnsanlar cahiliyeyi bilmeden İslam'da yetişirse İslam'ın ilmekleri birer birer sökülür. Yani cahiliyeyi tanımazsanız, kafiri, küfrü, şirki tanımazsanız. İslam'ın ilmekleri tek, tek tek tek tek tek nedir çözülür diyor Ömer bin Abdül e, Ömer bin Hatta yine İbni Kayyim devam ediyor bu söz Ömer radiyallahu anh'ın ilminin üstünlüğünü gösterir Kafirlerin ve mücrimlerin yolunu bilmeyen bir insan kendi gittiği yolu bilemez Kafirleri ve mücrimleri tanımayan bir insan Müslümanları tanıyamaz diyoruz işte bundan dolayı arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette hiç olmazlar diyor Secde Suresi'nde. Yine Kalem Suresi'nde hiç Müslümanları suçlu günahkârlarla bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl kötü hüküm veriyorsunuz? Size ne oluyor? Nasıl da böyle kötü hüküm veriyorsunuz diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte bundan dolayı diyoruz ki, bundan dolayı diyoruz ki İslam'ın hükümleri İman ve küfür hükümleri üzerine bina edilmiştir. Hükümler neye? İman ve küfür hükümleri üzerine, yani e, Kur'an ve Sünnet'te gelen birçok hüküm neye bina edilmiştir? İman ve küfür, tekfir hükmü üzerine bina edilmiştir. Mesela velayet ahkamı. kafirin Müslüman'a ve, e, velayet, kafirle Müslüman arasındaki velayet, nikah, kafirin Müslümanla evlenmesi caiz değildir. Değil mi? Miras konusu. Bütün alimlere göre din farklılığı mirası ne yapar? Engeller. Kısas ve kan hükümleri, cenazeler konusu, yargı konusu, savaş konusu, vela ve bera konusu. Bunların hepsi neyle ilgilidir? Bunların hepsi neyle ilgilidir? Tekfir ahkamı ile ilgilidir. Bundan dolayı tekfir ahkamı dinin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Dinin en önemli meselelerinden bir tanesidir. İman eden kişi, kimin Müslüman, kimin kafir. Hangi yolda yürüyenlerin Müslüman, hangi yolda yürüyenlerin kafir. Hangi yolda gidenlerin doğru yolda, hangi yolda gidenlerin sapkınlık yolunda gittiğini bilmesi gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Tüm bunlar ne yapması lazım? Kişinin bilmesi lazım. Bunu bilmediği takdirde Seyyid Kutub'un ifadesiyle, kendi yoluna iman etmesi, kendi yoluna güvenmesi, kendi yolunun azmi, başarısı için çalışması mümkün değildir. Seyit Kutup diyor ki, kişi kendisinin mümin, çevresinde, çevresinde bulunanların da mümin olduğunu bilmekle güç ve kuvvet kazanamaz. Aynı zamanda, aynı zamanda şunu da bilmesi gerekir, kendi yolunda gitmeyenler kendi davasında gitmeyenler nedir? Kafirdir, mücrimdir. İşte arkadaşlar Allah subhanehu ve teala'nın Allah subhanehu ve teala'nın verdiği hükmü vermek imanın ve İslam'ın alametidir. İbni Hazm diyor ki eşyaya dair Allah'ın vermiş olduğu ismin dışında bir ismi vermek kimseye caiz değildir. Dikkat edin Allah subhanehu ve teala meleklere dedi ki bu eşyanın bu eşyanın isimlerini bana haber eder misiniz? Melekler bunu bilmiyordu. Ne dediler? La ilmelena illa maillemtene. Biz bilmiyoruz biz ancak senin bize öğrettiğini biliyoruz dediler değil mi? Bunu söylediler. Demek ki eşyaya dair isimlendirmelere dair hüküm vermek sadece Allah'ın hakkıdır. Ve müminler Allah'ın kendilerini öğrettiği gibi isimlendirmekle nedirler? mükelleftirler. O halde Allah Subhanahu ve Teala bir toplumu kâfir olarak isimlendirdiyse bütün Müslümanlar o toplumu kâfir olarak isimlendirmek zorundadır. Allah Subhanahu ve Teala bir fiile şirk demişse bütün Müslümanlar o fiile şirk ismini vermek zorundadır. Allah Subhanahu ve Teala herhangi bir fiili yapanı müşrik olarak isimlendirmişse tüm Müslümanlar o fiili yapanları müşrik olarak isimlendirmiş isim, isimlendirmek zorundadır. Vel hasıl kelam özetle diyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala kendi kitabını bir kenara bırakarak teşride bulunanları kafir ve müşrik olarak isimlendirmiştir. Her Müslümanın bu şekilde Allah'ın kitabını bir kenara atıp kanun ve yasa ihdas edenleri kafir ve müşrik olarak isimlendirmek zorundadır. Allah Subhanahu ve teala, Allah'ın indirdiğiyle hük hükmetmeyenleri hem kafir, hem zalim, hem de fasık olarak isimlendirmiştir. Her min Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri kafir, zalim ve fasık olarak isimlendirmekle mükelleftir. Allah Subhanahu ve teala tağutların muhakemesine gidip orada mahkeme olan, buna rıza gösteren tağutların muhakemesinde mahkeme olmayı isteyen, dileyen ve oraya gidenlerin derin bir sapıklıkta olduğunu söylemiş onların Müslüman olmadığını sadece Müslüman olduklarını iddia ettiklerini söylemiştir. Her Müslümanın bunu kabullenmesi hem böyle bir fiilden kaçınması hem de ne yapması lazım? Böyle fiilde bulunanları kafir ya da müşrik olarak isimlendirmekle mükelleftir. Bu aynı zamanda İbrahim aleyhisselamın nesidir arkadaşlar yoludur? Bu aynı zamanda uymaz, uymakla tabi olduğumuz İbrahim aleyhisselamın yoludur. İbrahim aleyhisselam ve kavmi ne demişti? Ne demişti? Kat kanet lekum usvetun hasenetun fi ibrahima ve'l-lezina ma'ahu. Allah Subhanahu ve Teala Muntahin suresinde İbrahim'de ve beraberinde bulunanlarda sizin için çok güzel örnekler vardır. Peki nedir o örnek? İzgalu hani demişlerdi ki kavmihim kavimlerine inna buraa'un kum" Biz sizden beriyiz. Ve mimma ta'budun min dunillah ve sizin Allah'tan başka Taptıklarınızdan da biz beri Demişlerdi bakın önce sizden Beriyiz sonra da sizin Allah'tan başka ibadet Ettiğiniz putlarınızdan biz bereiz demişlerdi. Ve Allah Subhanahu ve teala onların bu tavrını bize üsve-i hasene en güzel örnek olarak gösterdi. O halde her müminin kalbinde hiçbir sıkıntı duymaksızın hem müşriklerden hem de onların taptığı ilahlarından teberri etmesi gerekir. Hem teşride bulunan Rablerden hem de onlara itaat eden abidlerden, ubbatlardan ibadet edicilerden hem teşride bulunan Sahte Rablerden ve Firavunlardan hem de onların kullarından teberri etmekle her Müslüman mükelleftir. Bu teberri, bu ayrılış gerçekleşmediği müddetçe, bu ayrılış gerçekleşmediği müddetçe nedir? İmanın gerçekleşmesi de mümkün değildir diyoruz. Onların getirmiş olduğu, Onların getirmiş olduğu birinci şüphe buydu, genel ve kısa olarak bu şüphe hakkında bunları söyledikten sonra irca ehlinin, şeytanın havarilerinin devamlı olarak zikrettiği meselelerden bir tanesi de tekfirin engelleridir arkadaşlar. Onlar siz ne zaman onlarla karşılaşsanız derler ki, derler ki acaba dedikleriniz doğru ama ama siz tekfirin engellerini gözetiyor musunuz? Siz tekfirin engellerini gözetiyor musunuz? Tekfirin engellerini gözetmeden yapılan bir tekfir nedir? Hariciliktir. Aslında kendileri hariciliğin ne olduğunu bilmezler ve tam anlamıyla nedir? Kendilere haricidir aslında. Ama e, işi bulandırmak, Müslümanlara hak suretinde batılı, hak suretinde batılı göstermek ve böylece insanları hak yoldan hak yoldan bu <gülüyor> saptırabilme adına hak yoldan saptırabilme adına hemen tekfirin engellerinden bahsederler Peki bu nedir Bu ne demektir bu konuda da size kısa bilgi vereyim arkadaşlar İslam'ı sabit Müslümanlığı sabit tevhidi sabit şirkten teberri etmiş şirkten teberri etmiş bir Müslüman bir Müslüman tekfirin şartları ve engelleri oluşmadığı sürece tekfir edilemez. Tekfirin şartları vardır. Önce bu şartlar oluşacak. Sonra da manileri engelleri olmayacak. İşte o zaman o Müslümanı yapmış olduğu sözden veya fiilden dolayı tekfir edebilirsiniz. Ancak dikkat edin. Bu kim içindir? Kim içindir? İslam'ı sabit bir Müslüman içindir. İslam'ı sabit bir Müslüman içindir. Bundan dolayı İslam'ı sabit bir Müslüman gördüğünüz zaman onun tekfirinin şartları ve manileri kaldırılmadığı müddetçe biz onu tekfir etmekten olabildiğince uzak dururuz. Ancak İslam'ı sabit olmayan bilakis küfrü ve şirki sabit olan insanlara gelince bunlara tekfirin engellerinden bahsetmek zaten abesle iştigaldir. Abesle iştigaldir. Tekfirin engellerine dair bütün kaidelerin aslı el yakin, la bir bişşek, yakin şekle zahir olmaz, kaidesinden yola çıkarlar ortaya konulmuştur. Mesela bir arkadaşınız vardır, yıllardır tanıyorsunuz, yalan söylemez, doğru sözlü, dürüst bir insan. Bir gün duydunuz ki yalan söylüyor. Der misiniz bu yalancı? Hemen demezsiniz. Belki yanlış anlaşılma olmuştur. Belki onu kastetmemiştir. Ve birçok ihtimal vardır. Siz o insanı yıllardır doğru sözlü olarak tanıyorsunuz. İşte aynı şekilde. İslam'ı sabit bir Müslüman'ı, İslam'ı sabit bir Müslüman'ı hemen bir sözünden dolayı, bir amelinden dolayı ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Ve ne yaparız? Onun şartlarını ve engellerinin oluşmasını bekleriz. Tekfirin şartları nedir arkadaşlar? Tekfirin şartları üç kısımdadır. Bir, faille ilgili şartlar. Yani failin kendisiyle ilgili şartlar. İki, fiille ilgili şartlar. Üç, fiilin ispatlanmasıyla ilgili şartlardır. Bir kimseyi tekfir edebilmeniz için faille ilgili şartlar, failin akil ve bali olması lazım. Fiili kasıtlı olarak yapmış olması lazım, kendi iradesi dahilinde yapması lazım. Eğer bir kimse akil bali değilse yani deliyse, akli melekelerinden yoksunsa bu kimseyi tekfir edemezsiniz. Ya da istemsiz ve bilinç dışı yapmışsa, kasıtsızlık varsa, dikkat edin, ben bunu kastetmedim, ben şunu kastediyorum değil, bilinç dışı, istem dışı, yani mesela bir kelime söylediniz aslında diliniz sürüşlü yanlış söylediniz ve söylediğiniz kelime küfür kelimesi bundan dolayı kişi tekfir edilmez ya da İngilizce bilmiyorsunuz İngilizce birkaç kelime söylediniz aslında o kelimeler nedir o kelimeler nedir küfür kelimelerdir ama siz bilmiyorsunuz bundan dolayı kişi tekfir edilmez buna intifal kast kastın bitmesi kastın iptal olması denir bu gibi şartlardan dolayı tekfir edilmez insanlar bir de arkadaşlar tekfirin nesi vardır? Engeli vardır. Tekfirin engelleri kaç tanedir? Bir hata engeli vardır. İki cehalet engeli vardır. Üç tevil engeli vardır. Dört ikrah engeli vardır. Tekrar ediyorum. Bir hata engeli. 2 cehalet engeli. Üç tevil engeli. Dört ikrah engeli. Bir engel. Tekfirin manilerinden bir tanesi. Hatadır. Eğer hata ile bir insan bir şey yapmışsa bu tekfir edilmez. İkincisi cehalet. Kişi cahil olarak bir şey yapmışsa bu tekfir edilmez. Üçüncüsü tevil. Kişi tevil ederek bir küfür veya şirk yapmışsa bu tevil edil e tekfir edilmez. 4 ikrah. Kişi ikrah halinde bir şey yapmışsa bu kişi tekfir edilmez. Bu dördü de nedir? Tekfirin engelidir. Unutmayın. Bu dördü de tekfirin engelidir. Bir kişide bu dördünden birisi varsa o kişiyi tekfir etmekten uzak duracaksınız. Ancak, ancak, hocam bu dört şart, yani dört engel, hata engeli, cehalet engeli, tevil engeli, ikrah engeli, her durumda bir engel midir, mani midir, yoksa bunların da şartları var mıdır? Yani hatanın kişi kafir yapma noktasında bir engel olabilmesi için belirli şartları var mıdır? Cehaletin belirli şartları var mıdır? Ee, Tevilin belirli şartları var mıdır? Tevilin belirli şartları var mıdır? Şehadet doğrudur. <gülüyor> Tevilin belirli şartları var mıdır? Ee, i̇krahın belirli şartları var mıdır? Arkadaşlar bunların hepsi nedir? Arzi hallerdir. Arzi hallerdir. Ne demek arzi haller? Asla muhalif hallerdir. Dikkat edin. Asla muhalif bütün haller Asla muhalif. Bütün haller belirli şartlardadır. Belirli şartlardadır. Anlaşıldı mı? Bu şartlar altında meydana gelirse kişi özürlü kabul edilir. Bu şartlar e, altında meydana gelmezse kişi özürlü kabul edilmez. Unutmayın bakın. İşte bugün günümüz irca ehliyle daha doğrusu onların cahil olmasından dolayı bilmedikleri konu budur. Onların bilmedikleri konu budur. Cehalet mazerettir, ikrah mazerettir, hata mazerettir, tevil mazerettir. Bunlar mutlak değildir. Mesela onların en komik en gayrı ciddi, en gayrı ilmi sözleri şudur. Cehalet umumen mazerettir ama her yerde herkese değil. Bu sözü son 15-20 yıldır hariç 14 asır İslam tarihi boyunca bir Allah'ın kulu söylememiştir. Bir Allah'ın kulu bu sözü söylememiştir. Cehalet umumen mazerettir ama herkese her yerde değil. Bunu son 10 yıldır İrjaehli'nin Türkiye'deki büyük şeyhleri söylemiş cahilleri de o sözü ağızlarına almış dolamış durmuşlardır. Ben kendilerine defalarca bu sözü bu şekilde seleften haleften fark etmez. Hangi dönemden olursa olsun herhangi bir alimden bu şekilde bize nakledin dedim. Emni Temir rahimeullah diyor ki kim ki kendisinden önce kimsenin söylemediği sözleri söylerse ya ya ahmak bir cahildir. Ya da hain bir münafıktır. Kim din adını ortaya çıkar kendisinden önce kimsenin iddia etmediği şeyleri iddia ederse o kimse ya hainlik yapıyordur, dini karıştırmak istiyordur, münafıktır ya da aklı başında olmayan ahmak bir cahildir diyor Şeyhul İslam İbni Teymiye. O halde din adına bir şey söylüyorsanız bunu nakledeceksiniz nakil. Din 14 asır önce indi. hasıl kelam konumuza gelelim. <gülüyor> Birincisi nedir? Birincisi nedir? Hata engeldir arkadaşlar. Hata engeliyle kastımız kasıt olmaksızın, yanlışlıkla, bilmeden ama ama bilmeden ama istem dışı yapılan şeylerdir. Mesela bir adam çölde devesini kaybetmiştir. Çölde devesini kaybetmiştir. Çölde ne yapmıştır? Devesini kaybetmiştir. Susuzdur. Artık kendisini Ölüme, ölüme e, şey yapmıştır, bırakmıştır. Bir ağacın gölgesinde kalmıştır Uyanınca bir bakmış, karşısında devesini görmüş. Ya Rabbi, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim demiş. Aslında adamın ağzından çıkan sözler küfür sözüdür. Kim ki Allah'a sen benim kulum dersen, adam kafir olur. Kim ki? Allah'a sen benim Rabbimsin dersin. Ben senin Rabbinim dersen kafir olur. Ama bu adam istem dışı, irade dışı, bilinç dışı yapmıştır. Bundan dolayı sekir halinde söylenen sözlerden dolayı mesela insanlar mazur görülmüşlerdir. Çocuğun veya delinin, gayr-aklin veya sefehin sefehin yani ee, ne yaptığını bilmeyen yaşlının yapmış olduğu tasarruflar İslam hukukunda geçerli değildir. İşte tekfilin tekfirin birinci şartı, birinci şartı hata engeli olmamasıdır. Tekfirin ikinci şartı ise arkadaşlar cehalet engelidir. Cehalet engelidir. Cehalet varsa kişi tekfir edilmez. Ancak bu engelde ancak bu engelde nedir? Bu engelde belirli şartlar dahilindedir. Belirli şartlar dahilindedir. Hiç kimsenin şartsız, kayıtsız, böyle başıboş cehalet engelini, cehalet engelini ortaya atmaya ve her cahili İslam sınırları içine almaya hakkı yoktur. Şunu bilin ki, müşrikler zaten cahildir. Onların çoğu iman etmez. Bilmedikleri için iman etmez. Yusuf suresinde allah Teala diyor ki, onların çoğu bilmiyorlar. Seyyid Kutup diyor ki rahmetullah, onların çoğu Bilmiyorlar. Zaten bilmedikleri için iman etmiyorlar ya. Bilseler iman ederlerdi. Hakkı bilselerdi. Hakkın ne kadar güzel olduğunu bilselerdi. Batılı bilselerdi. Batılın ne kadar çirkin olduğunu bilselerdi. Hak ile batıl noktasında sonuçlarını bilselerdi. Elbette onlar bu sapkınla girmezlerdi diyor Seyyid Kutu. <gülüyor> Arkadaşlar cehalet özrü konusu İslam hukukunda fıkıh usulünün konusudur. Fıkıh usulünün konusudur. Fıkıh usulünde vada'yı hükümler vardır. Vada'yı hükümler, vada'yı hükümler Allah subhanehu ve teala'nın bir şeyi bir şeye mani kılması veya sebep kılması veya şart kılmasıdır. İşte Allah subhanehu ve teala cehaleti cehaleti ne yapmıştır? Tekfire mani kıldığı için cehalet özrü vada'yı hükümlerin konusudur. Hangi usul kitabını açarsanız açın. Cehaletten için der ki, Cehalet, aslen mazeret değildir. Cehalet nedir? Aslen mazeret değildir. Sadece bazı hallerde ne olabilir? Özür olabilir. Bütün usulü fıkıh kitaplarına bakın. İlk karşılaşacağınız cümle budur. Mesela bu okuduğum kitap, ibare, Abdülkerim Zeyda'nın Elveciz Fi Usulül Fıkıh Fi Usulül Fıkıh isimli eserinden bir ifadedir. Ne diyor? Cehalet ehliyete mani değildir. Yani kişinin o işle sorumlu olmasını üzerindeki mükellefiyeti kaldırmaz. Peki cehalet nedir? Sadece bazı durumlarda özür olabilir. Hani biraz önce demiştim ki, irca ehli bir söz uydurdu. Cehalet umumen mazerettir ama herkese her yerde değil. Hayır, bu sözün doğrusu şudur. Cehalet mazeret değildir. Ama bazı zamanlarda bazı kişilere özür olabilir. Bazı zamanlarda bazı kişilere özür olabilir. Mesela El-Mafsuatül fıkhiyetül, fıkhiyetül Kuvvetiye diye bir eser var. Şeyde yazılıyor. Kuvvette yazılıyor. Yaklaşık 70 cilt filan zannedersem tam bilmiyorum. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Cehalet ancak hafi konularda, gizli, kapaklı meselelerde, her meselede değil hafi, ağır ancak müştehitlerin içinden çıkabileceği meselelerde kişi için ancak özür olabilir diyor o kitapta mesela bir başka yerde Kur'an'ın sarih ayetlerine meşhur sünnet ve icmanın bulunduğu yerde cehalet mazeret değildir diyor kim diyor Şerhut telvih halet tavzih isimli kitapta yine el mesuatul kuvvetiye isimli kitapta mesela meşhur sünnet arkadaşlar iyi dinleyin bir erkek bir kadını boşadı 3 talakla boşadı Üç ayrı talakla tek tek tek boşadı. Kadın ne oldu? Boş oldu değil mi? Bu erkeğin bu kadınla tekrar evlenebilmesi mümkün değil. Ne zaman mümkün? Kadın, kadın bir başka erkekle evlenecek. Zifafa girecek. Zifafa girme şartı vardır. Alimler demiş ki bir, bu kadının bir başka erkekle evlenip zifafa girme şartı meşhur sünnetle sabittir. Bundan dolayı burada cehalet mazeret değildir. Bakın İslam alimlerinin cehaleti mazeret görüp görmediği alanlara bir bakın. Burada diyor meşhur sünnet var. Sünnet Meşhur sünnet olduğu zaman burada cehalet mazeret olmaz diyor. Demek ki Kur'an'ın sarı ayetlerinin olduğu, meşhur sünnetin olduğu, icmanın olduğu yerde cehalet nedir? Mazeret kabul edilmez arkadaşlar. Sarı ayet olmayacak, sarıh sünnet olmayacak, icma olmayacak, mesela hafi olacak. Mesele ne olacak? Hafi olacak. Ancak bu meselelerde cehalet, mazeret olabilir diyor alimler. Ki mesela bu gerçekten birçok fıkıh usulü kitabında geçer. Et-takrir ve tahbir isimli mesela kitapta geçiyor. Hakeza usulü de geçen bir ifadedir. Hasıl kelam, cehaletin de tekfir için özür olabilmesi için cehaletin de tekfir için özür olabilmesi için belirli şartları vardır. Bu şartlardan ilki cehalet meşhur meselede zahir meselede olmayacak. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şirki ekberde cehalet kesinlikle yazıyorum mazeret değildir. Şirki ekberde cehalet kesinlikle mazeret değildir. Bir kimse Allah Subhanahu ve teala'ya büyük şirkle şirk koşmuşsa Kesinlikle bunun cehaleti nedir? Mazeretli değildir. Bu noktada İslam alimlerinin hiçbir muhalefeti yoktur. Tarih boyunca hiçbir alim Şirki Ekber'de cehaleti mazret kabul görmemiştir. Sana da selam kardeş. Hoş geldin. Sana da selam inşallah. İkincisi arkadaşlar cehaletin mazret olabilmesi için cehaletin bir saniye Uyuyorlar değil mi kardeş? Cehaletin mazeret olabilmesi için ilmin olmaması lazım. İlmin, ilme ulaşma imkanının yok olması lazım. İlme ulaşma imkanının ne olması lazım? Yok, ol, yok olması lazım. Ne zaman ki ilme ulaşmak mümkünse işte o zaman cehalet özrü kişi için bir özür olmaz. Kişi için bir özür olmaz. Yani kişinin araştırma inceleme, tahkik etme, bulma imkanı varsa bu nedir? Özürlü değildir. Mesela Şeyhülislam İslam İbn-i diyor ki, cehalet özürü ancak giderilmesi mümkün olmayan durumlarda geçerlidir. Giderilmesi mümkün olmayan. Yani cehalet sana yapışır. Sen bu cehaleti kaldırman mümkün değildir. İşte bu durumda cehalet mazerettir. Çünkü kaldıramıyorsun ki la yukellifullahu nefsen. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı bir yük yüklemez. Sana yüklendiyse, sana cehalet yapışmışsa, cehalet yapışmışsa senin bu cehaletini gidermen mümkün değilse işte sen burada teklif senden kalkıyor. Ehliyet senden Ehliyet senden kalkıyor. Demek ki kurban ben oluyorum burada değil mi? Kardeş. <gülüyor> burada kurban ben oluyorum. Neyse ben devam edeyim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine İbnü i Temi'ye bir başka yerde insan hakkı bilme imkanına sahip olur da bu hususta gerekeni yapmazsa mazur sayılmaz diyor. İnsan hakkı bilme imkanına sahip olur da bu hususta gerekeni yapmaz ise mazur sayılmaz. Yani siz siz Hakkı bilme imkanına sahipsiniz. Kur'an'ı okumak, sünneti okumak, tefsirleri araştırmak, hadis kitaplarını araştırmak ama gerekeni yapmıyorsanız cehalet sizin için bir mazeret değildir. <gülüyor> İbn-i Kaymrahmeoğlu Medar-i Cüssalik'in eserinde diyor ki Allah'ın emir ve nehilerini bilme imkanına sahip olur da kim bu bilgileri öğrenmiyorsa, cahil kalıyorsa bu kimse kendisine hüccet ikame edilmiş kişi hükmündedir. Yani bir kişi bilme imkanına sahip ama bunu öğrenmiyorsa <gülüyor> bu kişi kendisine hüccet Kam edilmiş kişidir. Bu yüzden bu kişinin hüccet kamesine gerek yoktur. Bu kişi bununla mazeretli değildir diyor İbn-i El Cevziye. i̇bn Hazım Hazm diyor ki, İbn-i Hazm el, ee, el Fisal isimli eserinde o kitabın ismi El Fisal olması lazım. El Fasıl değil. Birçok kimse kitabın ismini yanlış okuyor değil mi? Kişi cehaletiyle ve bilginden yoksun kalması ise ile mazur olabilir. Yani diyor İbni Hazm kişi cehaletiyle özür sahibidir. Özür sahibi olabilir. Kendisine Nebi'nin varlığı ulaşan kimse ise yeryüzünün neresinde olursa olsun bunu araştırmakla mükelleftir. Yani bir kimse bir peygamber duydu. Bu peygamber bir din getirdi. Bunu araştırmakla kişi mükelleftir eğer kendisine Nebi'nin uyarısı ulaşırsa, onu tasdik ve ona ittiba, kendisine gerekli olan dini bilgileri talep etmek için evinden çıkmak farzdır, vatanını terk etmek farzdır. Bunu yapmazsa kafirliği, ebedi cehennemde kalmayı, Kur'an'ın naslarıyla bildirilen azabı hak etmiş olur, diyor i̇bn Hazım Hazm eserinde. Yani kişi, Kur'an ve sünnet ona ulaştı. Ya da ona ulaşmadı. Biliyor ki bir başka memlekette var. Gidip oradan öğrenebilir. Şayet gitmezse, vatanını terk etmezse, o ilme ulaşmak için uğraşmazsa, o ilme ulaşmak için uğraşmazsa bu kişi özürlü değildir. Özürlü değildir. <gülüyor> bir başka alimden nakil okuyacağım size. Karrafi El Frukta söylüyor. Cehaletin tespitinde bir ölçü gerekir diyor. Cehalet özür mü değil mi? Burada bir ölçü koymamız lazım. Bakın alimler ne kadar güzel değil mi? Ölçülü hareket etmişler. Günümüz irca gibi, günümüzün mürciyeleri gibi kendisini selefe nispet eden ahlak, amel ve ilim bakımından seleften kat be kat uzak yaşayan insanların yaptığı gibi cehalet özrünü sokağa atmamışlar. Alın cehalet özrü isteyen üstüne giysin. Bu herkes için özürlüdür. Herkes dilediğini yapsın. Cahil misin? Ne naneyersen yersen ye. Cahil misin? İstediğin şirki işle, istediğin fıskı işle, istediğin ameli işle. Yat, kalk, ye, iç, hayvan gibi yaşa, sen nasıl olsa mazurlusun dememiş. Günümüz bir cahili gibi dememiş alimler. Ne demiş? Bir ölçü koymamız lazım. Bir, cehaletin özür olabilmesi için ondan sakınmak mümkün olmamalı. Yani ne demek? Cehale size yapıştı. Siz ondan sakınamıyorsunuz. Kendinizi kurtaramıyorsunuz. Ondan kaçamıyorsunuz. İşte burada demiş mazerettir. Eğer böyle bir imkan yoksa sakınmanın mümkün olduğu ve kolay olduğu cahillik affedilmemiştir diyor Karrafi. Yani kendisinden sakınmak mesela adam beş vakit namazı bilmiyor. Namazın nasıl kılacağını bilmiyor. Bundan sakınması mümkün mü değil mi? Bundan Sakınması mümkün mü değil mi? Sakınması mümkünse bu kişi kesinlikle özürlü değildir diyor. Şer'i kurallar, yine karrafi devam ediyor. Şer'i kurallar, mükellefin gidermesinin mümkün olduğu cehaleti mazur görmemiştir. Mükellefin gidermesinin mümkün olduğu cehaleti mazur görmemiştir. Kim öğrenmeyi ve amel etmeyi terk eder, cahil kalırsa, İki vacibi terk ettiği için mazun şeydir diyoruz. Asi'dir ve günahkardır. Bakın dinle. Çok güzel bir nokta. Adam öğrenmeyi terk ediyor. Onunla amel etmeyi terk ediyor doğal olarak iki vacibi iptal etmiş. Ama günümüzdeki irca ehline göre, ircih ehline göre öğrenmeyi terk edince sevaba giriyorsun. Çünkü mazeretli oluyorsun. Hiçbir yükümlülüğün yok. Dilediğin gibi yaşa ne güzel. Bir gün bunlardan bir tanesiyle yolda konuşuyorum. Dedim ki bak şu yolda giden adam sence Allah'a şirk koşuyorsa cehalet sebebiyle mazeretli mi? Dedi mazeretlidir o. Biz ona müşrik diyemeyiz. O adam müşrik değil. Peki dedim gittin adama anlattın. Adam kabul etmedi. Ne oldu? O zaman müşrik olur. E o zaman anlatma adama. Adam cahilken Müslüman. Sen adamı anlatıyorsun. Tamam mı? Zaten çoğu kimse de kabul etmez. Onların çoğu iman etmez diyor. Adamı ateşe atıyorsun. Bırak adam cahil kalsın. Cennete gitsin. Öyle değil mi? Adam kurtulsun. Cahil kalsın. Niçin tebliğ yapıyorsunuz? Niçin uğraşıyorsunuz? Adam nasıl olsa cahil. Öyle değil mi? <gülüyor> Bırak cennete gitsin. Adamı niçin? Cehenneme sokmak için uğraşıyorsun. Bakın alimler gerçekten ne kadar güzel tespit etmişler değil mi? Bu Karrafi'nin sözü. Bu Karrafi'nin sözü diyor ki. Elde etme imkanı varken ilmi terk eden ve onunla amel etmeyen iki vacibi birden terk etmiştir. İki vacibi birden ne yapmıştır? Terk etmiştir. Hem ilim elde etme vacibini... Hem de onunla amel etme vacibini terk etmiştir, asi olmuştur. Bir başka alimden nakledeceğiz. İbn-i Kudame'den naklediyoruz. El-Muni'de geçiyor. Eğer diyor bir kimse Müslümanların arasında yetişiyorsa, etrafında ilim sahibi birisi varsa, eğer meseleler kendisine gizli kalmayacak derecede açıksa bu kimse cehalet sebebiyle mazeretli değildir. Bu kimse cehalet sebebiyle mazeretli değildir diyor. İbnül Laham el-gavayitte zikrediyor. Özellikle nakilleri uzun tuttum ki gönüller iyice kabul etsin. Hükmü bilmeyen kişi onu öğrenme noktasında kusurlu davranmadığı sürece, öğrenmeyi ihmal etmediği sürece mazeretlidir. Ama kusurlu davranır. Öğrenmeyi ihmal ederse bu kişi mazeretli değildir diyoruz. Demek ki arkadaşlar cehalet özrünün belli kayıtları var. Birinci kayıt, birinci şart neymiş? Şirke ekber. Bu konuda cehalet mazeret değildir. İkinci kayıt, ilim elde etme. Yazayım ben size, El, ilim elde etme imkanı varsa cehalet mazeret değildir. İlim elde etme imkanı varsa cehalet nedir? Mazeret değildir. Arkadaşlar, diğerlerini hızlı hızlı söyleyeyim. Kişinin kendisini... Hidayette zannetmesi, kişinin kendisini hidayette zannetmesi sebebiyle cahil kalması onun için özür değildir. Yani bir adam düşünün, adam kendisini hidayette zannediyor, doğru yolda zannediyor. Ama bu doğru yolda zannettiği için de halini değiştirmiyor, halini değiştirmiyor. Bu kişi de cehaleti sebebiyle özür sahibi değildir. Bunun delili Allah subhane ve teala'nın buyurduğu, Kehs suresinin 103 ve 104. ayetidir. De ki diyor Allah subhanehu ve teala amelleri açısından en çok ziyana uğrayan kimdir? Size haber vereyim mi? Amelleri açısından en çok ziyana uğrayan. Onlar amel işliyor ama en çok ziyana uğramış. Kimdir bunlar? Onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatında bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Dünya hayatında onlar ne yaparsa boşa gitti. Ne yaptı bunlar arkadaşlar? Alimler diyor ki salih amel işlediler. Güzel amel işlediler ama kıyamet gününde bu ameller onların boşa gitti. Üstelik onlar kendilerini de hidayette zannediyordu. Demek ki kişinin kendisini hidayette zannederek bazı amellerde bulunması ama şirk amellerinde bulunması. Adam kendisini hidayette zannediyor şirk ve küfürle uğraşıyor. Cahil kalmış cehaletini gidermek gibi de bir endişesi yok. Bu kişi de nedir mazeret ehli değildir. Mazeret ehli değildir. İbni Cerir At-Taber'i bu ayetin tefsirinde diyor ki arkadaşlar Onların dünya hayatında yaptıkları işlerin hidayet ve doğru bir istikamet olduğu üzere değil, bilakis delalet ve zulüm üzeredir onların bu işleri. Delalet ve zulüm üzeredir. Onlar Allah'ın emrettikleriyle amel etmediler. Küfür hallerinde ısrar ettiler. Bir de iyi iş yaptıklarını zannettiler. Bir de iyi iş yaptıklarını zannettiler. Ben sözü uzatmayacağım. Bu ayetin bu ayetin tefsirine bakarsanız kef suresinin not alın 103-104. Ayetin tefsirine bakarsanız İmam Bagavi, Şevkani, Razi, Kadı Beydavi, Şankti, İbni Kesir alimlerin hemen hemen hepsi şunu söylemişler. Mesela Bagavi diyor ki bu ayet üzerinde bulunduğu dini hak din zanneden bu ayet üzerinde bulunduğu dini hak din zanneden bir kafir ile inatçı ve inkarcı bir kafirin Eş değerde olduğunu söylüyor. Bakın. Bir inatçı kafir düşünün. İnatçı kafir. Adamı anlatıyorsan anlatıyorsan kabul etmiyor. İnatçı, inkarcı, mülhit bir kafir. Bir de kendisini hak yolda zanneden. Mesela günümüzdeki sofiler değil mi? Bir laik kemalistleri düşünün. Solcuları düşünün, üneltçi kafir, Allah kitap tanımayanlar düşünün. Bir de Sofya, adam kendisini doğru yolda zannediyor. Allah'ı razı etmek için birçok uğraşıyor. Kendisini hidayette zannediyor. İmam Bakabe diyor ki bu ikisinin arasında hiçbir fark yoktur. Bu ayet bunun delilidir. Arkadaşlar cehaletin mazeret olmadığı alanlardan bir tanesi de taklit sebebiyle oluşan cehalet mazeret değildir. Taklit sebebiyle oluşan cehalet nedir? Mazeret değildir. Bununla delilleri, ben ayet numaralarını vereyim. Bakara suresi 170. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilince, onlar, biz atalarımızı hangi yolda gördüysek ona uyarız derler. Bakara suresi nedir? 170. Ve hakeza, hakeza, e, Araf suresi 38, Mü'min suresi 47-48, bunların hep delildir. E, alimler ittifaken, Taklit sonucu oluşan bir cehaletin kişiler için kesinlikle mazeret olmayacağını söylemişlerdir. Her kim ki taklit etti, bu taklidi sonucu şirke ve küfre düştü, bu kişi cehalet sebebiyle nedir? Ee, şey değildir. Ee, mazereti değildir. Katade diyor ki, Katade diyor ki Rahmanullah, ee, <gülüyor> bu ayetin zahiri diyor. Şirk ve sapkınlıkta önder ve lider kimselere uyanlar aynen onlar gibidir. Aynen onlar gibidir. Aynen nedir? Onlar gibidir. Ve bu dediğim ayetlerin tefsirine dair uzun uzun açıklamalar alimlerin vardır. Ve hakeza, ihmalkarlık, yüz çevirme veya dünyaya dalma sebeplerinden dolayı meydana gelen bir cehalette kişiler için kesinlikle mazeret değildir. Tekfirin engeli değildir. Cehalet Cehalet engeline dair sözümüzü şöyle özetlersek arkadaşlar. içinde yaşadığımız toplumun cehaleti bir, şirke ekber meselesindedir bu bir. İkincisi, içinde yaşadığımız toplum ilim elde etme imkanına sahiptir. Üç, içinde yaşadığımız toplum arama, inceleme, idrak etme, düşünme, doğruya gitme, ilim tahsil etme, ilmiyle amel etme gibi bir dert yaşamamaktadır. Dördüncüsü, içinde yaşadığımız toplumun şirki Taklit sebebiyle kaynaklanmaktadır. Beşincisi alimler diyor ki kim dünyaya dalar, dünya işleriyle uğraşır, Allah'ın zikrini terk eder, Allah'ın zikrini terk etmesinden dolayı kalbi katılaşırsa bu kimse de Allah katında mazeretli değildir diyor alimler. Bu kimse de cehalet sebebiyle mazeret değildir. Ve son olarak İbni Kayyim'in çok güzel bir tespitini yapacağım. İbni Kayyim'in cehalet ölçü cehaletin Özür olup olmaması noktasında Koymuş olduğu güzel bir ölçüyü Anlatacağım size İbni Kayın diyor ki Cehalet için iki durum var İyi düşünün Cehalet için iki durum var Birincisi ilme ulaşma imkanı İkincisi ilme ulaşamama imkanı Birinci durumda cehalet kesinlikle mazeret değildir İlme ulaşma durumu varsa Cehalet kesinlikle mazeret değildir Gitsin arasın bulsun Mükellefiyet bunu gerektirir Gelelim ikinci duruma. İlme ulaşma durumu yok. Bunu da diyor A ve B olmak üzere ikiye ayırırız. Adamın doğruyu öğrenme imkanı yok. Ama doğruyu öğrenmek için de bir gayreti ve çabası yok. İçinde bulunduğu halden razı. İçinde bulunduğu halden razı. Yan gelip yatıyor. Kalksa doğruyu arasa bulamayacak adam. Bakın kalksa hakkı hidayeti arasa bulamayacak ama böyle bir çalışması yok. Böyle bir gayreti yok, böyle bir uğraşısı yok. İbn Kayyim diyor ki: Bu kimse diyor, cehalet sebebiyle mazeret değildir. Çünkü içinde bulunduğu hal razıdır. 2 Eğer kişinin ilme ulaşma imkanı yok ama çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor, Hakk'ı aramak için uğraşıyor ama bulamıyorsa bu kimse cehalet sebebiyle mazeretli diyor. Özet olarak en son söyleyeceğim Cehaletin, daha doğrusu tekfirin engellerinden, tekfirin engellerinden ne demiştik? Dört engel vardı. Bir, hata engeli. Bunu anlattık. İki, cehalet engeli. Bunu anlattık. Üç, tevil engeli. Bir kimse tevil ile tevil üzere bir hata işliyorsa, bir şirk veya bir küfür veya bir hata işliyorsa bu kimse nedir? Cehalet sebebiyle mazeretlidir. Ancak arkadaşlar tevilin şartları vardır. Tevil engeli de böyle ortaya saçılmış, herkes istediği gibi kullansın, herkes ben tevil sebebiyle mazeretliyim desin, böyle bir şey yok. Alimler bunun da ne yapmıştır? Şartlarını koymuşlardır. Nedir? Nedir bu şartlardan bir tanesi? Bir, tevil Arap diline uygun olacak. Arap diline uygun olmayan tevil, tevil uygun bir tevil değildir. Mesela, mesela Allah'ın eli onların elinin üzerindedir diyor. Allah'ın eli ya da bir başka örnek vereyim. Diyor ki Allah size bir inek kesmenizi emretti. Allah size bir inek kesmenizi. İnna Allah ne? İnna Allah emru en bakara Allah size inek kesmenizi emretti. Bakara müennes gelmiş değil mi? Rafiziler diyor ki burada bakara tan kasıt Ayşe'dir diyor. Ayşe'yi kesmenizi emretti. Onlar da tevil ediyor. Bu tevil Arap dil açısından uygun olmadığı için Tevhile gitmek adına bir zaruret olmadığı için kişiyi meşru mazuretli yapacak bir tevil değildir arkadaşlar. Nedir? Bir tevil değildir. Mesela tevilin sarih naslara muhalefet etmemesi gerekir. Sarih naslara muhalefet etmemesi gerekir. Ayette diyor ki sizi biz yarattık. Nahnu halak inna halakna diyor. Halakna biz yarattık. Adam dese ki halakna cemî sigasıdır. Demek ki yaratıcı bir değil, birden fazladır. Bak halakna ne demek? Biz yarattık. Cemil hikasıdır. İkiden fazla varlığa işaret. Zamir, e, faili 2'den fazladır. Adam bu ayeti delil getirerek, Vakıa suresindeki bu ayeti delil getirerek, sizi biz yarattık ayetine dayanarak, yaratıcı bir değil, birden fazladır dese, bu kişi tevil ehli kabul edilir mi? El cevap kabul edilmez. Çünkü bu kimsenin yapmış olduğu tevil, sarih, apaçık, naslara nedir? Muhaliftir. Sari, apaçık Nasr'a muhaliftir. Bu kişinin yapmış olduğu tevil, makbul bir tevil değildir. Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab diyor ki, her kafir bir hata sonucu küfre girer. Müşrikler de tevil sonucu şirke girmişlerdir. Ancak onların hatalı ve tevil ehli olması onları için bir özür kabul edilmemiştir. Onlar için bir özür Kabul edilmemiştir. Arkadaşlar tevile gidebilmeniz için mutlak surette bir karine lazım. Mutlak surette bir karine lazım. Mesela Rahman arşa istiva etmiştir ayetini. Hiçbir şey onun benzeri gibi değildir ayetine dayanarak Allah arşa hükmetti, istila etti şeklinde tevil etmişlerdir. Aslında onların bu yaptıkları hatadır. Onların bu yaptıkları hatadır. Ama tevilleri hem Arap dili açısından uygundur hem de hem de e, Şura suresinin 11. ayetine dayanarak tevil yapmaya çalışmışlardır. Tevile gitmişlerdir. İbn Hacer diyor ki, yapılan tevil diyor, Arap dili açısından uygun olduğu ve ilmi bir dayanağı bulunduğu zaman tevil ehli olur. Ama Arap dili açısından uygun değilse Arap dili açısından uygun değilse ve tevile gidecek bir sebebi yoksa, bir karinesi yoksa, ilmi bir dayanıyor yoksa, bu kişi günahkar olur diyor Fethül Bari de ee, şey yapıyor. İbnül Vezir diyor ki herkes tarafından zorunlu olarak bilinen bir şey inkar eden ve bunu tevil ettiğini söyleyen kişinin tevili kabul olmaz. Kişinin tevili kabul olmaz. Mülhitlerin Allah Subhane ve Teala'nın güzel isimlerini Kur'an'ı ve ahiret ile ilgili diriliş, cennet ve cehennem gibi konuları tevil edenlerin tevili kesinlikle kabul değildir. Arkadaşlar irca ehli tevil meselesinde Kudeme bin Mazun'un olayını getirirler. Derler ki Kudeme içki içmeyi helal gördü ama tevili olduğu için müşrik olmadı. Ama aynı irca ehli zekat vermeyi bir ayete dayanarak ve ayetten teville yola çıkarak Hazreti Ebubekir'e zekat vermeyen, Grupların mürted olarak öldürülmesini görmezler. Onlar da, onlar da zekat vermediler ve tevilleri vardı değil mi? Onlar da ne yaptılar? Zekat vermediler. Tevbe suresinde diyor ki, onların mallarından kendisiyle arındıracaksın ve temizleyeceksin bir sadaka al. Ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir sükunettir. Adamlar dediler ki, burada hitap Resulullah'adır. Zekat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilir. Ayrıca kimin duası müminlerin kalbine sükunet veriyorsa zekat ona verilir. Bu da Ebu Bekir değildir dediler. Ancak onlar mürtet olarak öldürüldüler. Mürtet olarak ne yapıldılar? Öldürüldüler. İşte tevil engelinin de mazur olabilmesi için, özür kabul edilebilmesi için belirli şartları vardır. Ve <gülüyor> cehaletin, e tekfirin engellerinden bir tanesi ikrahtır. Dersimiz bayağı uzadı değil mi? Bir saat altı dakika oldu. İkrah engelinde başka bir derste inşallah ne yapalım, başka bir derste anlatalım. Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyelim. İrca ehli her zaman muvahitleri siz kaydesiz ve kuralsız tekfir ediyorsunuz. Tekfirin engellerine riayet etmiyorsunuz demekle suçlarlar. Aslında tekfirin engellerine en çok riayet eden muvahit Müslümanlardır. Müslümanlar birbirlerini tekfir etmezler ve birbirini tekfir etmekten olabildiğince uzak dururlar. Ancak tekfirin engelleri şirki sarih insanlar için değildir. Günümüzde Allah'ın kitabını iptal eden ve teşride bulunanların şirki sarihtir. Açıktır. Günümüzde Allah'ın indirile hükmetmeyen hakimlerin küfrü, fıskı ve zulmü apaçıktır. Onları destekleyen askerlerin, orduların, polislerinin, imamlarının, ve diğerlerinin şirki ve küfrü apaçıktır. Teşrih yetkisini Allah'tan alıp 3-5 senede bir herhangi bir partiye verenlerin şirki apaçıktır. Apaçık şirki olanlara tekfirin engellerini getirmek ise hidayet değil, balaletin ta kendisidir. Tekfirin engellerini getirseniz bile hata engeli yoktur. Çünkü hata yapılmış yani istem dışı yapılmış bir fiil yok. Cehalet engeli yok. Çünkü konuştuğumuz konu şirket ekber cehaletin şartları vardır. Biraz önce saydık şirke ekberde cehalet mazeret değildir dedik. Bu bir değil mi? İkincisi ee, ilmin, ilme ulaşma imkanı varsa cehalet mazeret değil dedik ve bunun şartlarını saydık. Bu şartlar cehaletin özür olabilmesi için gerekli şartlar oluşmadığı için oluşmadığı için Cehaletin bir özür olması ve tekfirin engel olarak bugün muvahhidlerin tekfir ettiği grupların üzerine getirilmesi kesinlikle caiz değildir ve hasıl kelam tevil engelde aynısıdır konuları olabildiğince özet anlatmaya çalıştım detaylarına girmedim konuların detaylarını yaklaşık 30 ayrı şüphe yaklaşık değil kat'i 30 ayrı şüphe ve 30 ayrı cevaba dair detaylı bilgiyi dediğim gibi şüphelerin giderilmesi isimli kitabımızdan bulabilirsiniz aynı zamanda inşallah Rabbim bize izin verirse bu kitap bu konuları tek tek işlediğimiz ses cdc ile birlikte dağılacak yani kitabın yanında kitabın içerisindeki her bir konuyu anlatan cdc ile beraber dağılacak isteyen kitaptan istediği bir konuyu okuyup daha sonra dinleyebilir Aleyküm Selam kardeş hoş geldin ee, bu konuları en detaylı haliyle orada bulabilirsiniz diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sorusu olanlar 5-10 dakika içinde bu konuyla ilgili sorusu olanlar şehadet isimli arkadaşımıza yazdırsın. Şehadet isimli kardeşimize sorusunu yazdırsın. Şehadet özelini aç kardeş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.